Ey şehadet neredesin? Bilinmeyen yerde misin? Ey şehadet neredesin? Bilinmeyen yerde misin? Bir gün bana gelir misin? Gözlerime güler misin? Bir gün bana gelir misin? Gözlerime güler misin? Secdelerde dilimdesin. Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi ah şehadet Hamza gibi, Musab gibi, Cafer gibi ah şehadet Cevher gibi, Hattab gibi, Şamil gibi ah şehadet Gözlerim ufukta şimdi neredesin geley şehadet Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi ah şehadet